Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Şerten ve İsmail Başöz. Herkese iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir libero'dayız. Bu sefer tam radyocuyuz. Konuğumuz var. Hilmi Tezgör, Açık Radyo dinleyicileri için Pazartesi'den bir ses. Yes. Ne? Vertigo dedim, Hilmi Tezgör dedim. Hepsini dedim değil Vertigo mi? Vertigo demedin, şimdi, Ay, şimdi demiş öyle. oldun. R var ya, zor geldi. Evet Hilmi, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Hilmi ile tabii biz sadece radyodan değil, sahadan da arkadaşız. Ve şu anda karşımda iki tane... İs Sampoli duruyor. Evet, haftaya Hı -hı. büyük derbi var. Evet, haftaya maçımız da baktık kendi ligi gibi. <gülüyor> Hakikaten ha. Galatasaray ile. Evet, e, tabii bizim e, e, Gazoz Ligi'ni konuşmayacağız. E, Hilmi ile Ajax'ı konuşacağız. E, biz Libero'nun bu döneminde Hilmi'yi sana dışarıda da söyledim biliyorsun. Hı -hı. Birazcık böyle memleketteki taraftarlık hali ya daha doğrusu bizimkilerin, e, Türkiye'de yaşayanların, eee Türkiye'lilerin e, Başka yaylalarda tuttuğu takımları, e, o takımların e, bizim Libero'ya denkleşen muhabbetlerini konuşuyoruz. Evet, farkındayım. Evet, evet. <gülüyor> e, biraz fazla Liverpool ağırlığı oldu tabii. Biz de Liverpool'a. Liverpool yani. özel bölümler. Evet, özel bölümleri, Mert ve Doruk'la hatta özel derbiye dair programda yaptık. Mercy Site Dinledim evet, o blok spotu. Dinledim. dinledim. E, yani şeyde bizim. Evet. Programı. Orada duruyor hepsi. Evet. Bayağı da dinleniyor. Teşekkür ederiz ilgi için. Ha, Orada ben takip ediyorum. <gülüyor> İşte onların Tek bazıları benim. <gülüyor> <gülüyor> Defalarca sahip oldu bizim şey kaydımıza. Vesileyle <gülüyor> hatırlatalım madem açtın evet. konuyu. Libero 949.blogspot.com adresinde bütün kayıtlar mevcut oradan ulaşabilirsiniz. anbean an direkt ulaşmak, soru sormak program esnasında sonrasında iletişime geçmek için Twitter var. Twitter.com Taksim Libero 949 bir de mail adresi var. Libero 94.9.com Evet gmail.com Tabii bu, bu programla anında iletişime geçemeyecekler yani evet. Söyledin ama hatırlatalım Ne güzel aslında söylemeseydin evet. hiç hatırlatmamız gerek kalmayacaktı Hakikaten. Zaman zaman oluyor <gülüyor> Zaman böyle. zaman banttan kayıtlarımız oluyor Ama ne yapalım top hayatımız, iş hayatımız, özel hayatımız izin vermiyor Evet yeter bu kadar Ön gevezelik süreci Şimdi Hilmi ...bizim Fenerbahçeli Hilmi diye bildiğimiz Hilmi'nin bir de Ayaksıldığı var ve e, biz Ayaks konuşacağız. Hollanda'nın fenomen takımlarından Ayaks'ı e, çok da başka bir şey oldu söylenemez. O PSV <gülüyor> Tutan varsa onları tenzih edelim ama PSV topunu, e, şimdi bir de e, Altmar var tabii e, bir dönemdir. Bazı Altmar var. Ama bizim konumuz şu anda Ajax. Çünkü Ajax'ın e, Türkçe'ye çevrilmiş kitaplardan da aslında e, Türkiye'li oku için de yabancı olmadığını biliyoruz. Bayağı Ajax'ın arkasında ciddi bir kültür de var. Hollanda futbol kültürüyle eşkiden e, Öncelikle şöyle başlayalım. Senin Ajax'lık nereden geliyor? Yani e, Ajax'lık ve Fenerbahçelik arasında bağ ancak hani ikinci sıra tamam eyvallah ama. Ya da belki bir başka sempati duyduğum takım da var. Neyse ama tabii çok e, şey Ajax nereden geliyor dersen. Ciddi bir fark var. Ee, teyzem, 38 yıldır yanılmıyorsam tarihinde. Amsterdam'da yaşıyor. Dolayısıyla benim İstanbul... 38 yıldır, 38... 38 Tarihinde dersek teyzeni artık bayağı bir... 38 yıldır dedim değil mi? Hakan <gülüyor> ne dedim öyle mi dedim? <gülüyor> dedim dedim. 38 yıldır yaşıyor. Dolayısıyla benim İstanbul haricinde süre olarak en çok bulunduğum şehir, askerlik haricinde Amsterdam şehri. Gidip gelmeler vesaire. Farklı bir vatandaş olmuşsun sen. Yok yine bizi almaya kalkınca dört, <gülüyor> dört gün falan <gülüyor> altı Oo. gün falan tarzı. Ama gidince Yok. bir o Hilmi gelmiş oluyor belki evet <gülüyor> olabilir. benim ya O yüzden şehre çok fazla gidip gelmeyelim ve zaten Amsterdam'ın tek büyük e, kulübü var. Küçükler gerçekten çok küçük. E, ayaksı olması sebebiyle zaten şehirde dolandığında ayaksı görüyorsun aslında her açıdan yani. ...zaten başka bir şey görülmüyor. Nasıl görüyorsun? Futbol <gülüyor> olarak. İşte ne bileyim hani dükkanlar şunlar bunlar haricinde de... ...kafelere girdiğinde de zaten... ...hani bir şekilde ayak sempatizanlığıyla ilgili... ...ne bileyim logoydu, şeydi... ...belki bir bayraktı, şuydu buydu. Onları görüyorsun. Ee, başka bir takım yok mu yani? Bir tek ayaksı mı görüyorsun? Bir tek ayaksı görüyorsun. Amsterdam'da bir tek ayaksı görünür halde. Yani o, o çok kesin. Evet. O çok kesin. Yani sokaklarda böyle... Feyenoord ıı, şapkalı... Falan kimse dolaşmıyor, öyle bir şey yok. Ee, oradan bir sempati var, oradan bir sempati var. Onun haricinde de bir daha da zaman ilerledikçe futbolun e, sizlerle birlikte aslında, Liberoyla bu ivme kazandı diye düşünüyorum Sandalyeyi de kırıyorum bir an. Onun sonunda. Şey e, arka plana da bakmaya başladıkça da sempatizanlıkta. Daha arttı gibi sanki böyle biraz taraftarla falan evrildi. Aslında ayak taraftar olarak birazcık Türkçe açısından özellikle şanslıydın. Çünkü çok. E, diğer takımları e, düşünürsek yani ne bileyim e, Avrupa'da köklü tarihi olan, kültürü olan takımları. Yani e, böylesi e, eser, Türkçe'de eser çok da fazla yok. Onları da anladım istiyorsunuz. Bir Simon Couper'in var mesela. Hı hı. E, i̇tek yayınlarıydı değil mi? İtek. E, evet. Evet. ...Hollandalılar ve savaş başlığıyla. Ee, bir de Ajax Barcelona... ...Kruyf e, kitabı. Evet Hı -hı. o kitap daha çok Kruyf üzerinde gidiyor. Kruyf'ün e, hayatının bir kısmı da Ajax olduğu Ajax. için tabii. Hı -hı. E, dolayısıyla ve bunlar Türkçeden. E, çevrilmiş kitaplar. Yani ben Liverpool'la ilgili sadece Liverpool'u e, baz alan bir kitap... ...Türkçe'ye çevrilmiş hatırlamıyorum. Yok yani... Liverpool değil belki... ...Türkiye'de en çok sevilen yabancı kulüp olan... ...Barcelona, Barcelona üzerine de yok. Evet. Var mı? yanlıyor muyum? Yok, yok. Ben de hatırlamıyorum. Ya, o yüzden Simon Kupar'ın kitabı gerçekten çok ilginç. Yani Türkiye'de Ayaks üzerine ve dünyada Ayaks üzerine yazılmış en iyi kitap Türkçe'de var. Evet. Ya o bu, da Simon neden... Kupar olmasından dolayı tabii tabii. tabii. Futbol agensiyeli mi herkes bir futbol asla sadece futbol değildi kitabının yazarı Simon Kupar. Dolayısıyla onun yazdığı kitaplar Türkiye'de futbol serisi yapan yayın evleri açısından e, her zaman ilgi çekici olmuştur. de o dönemde ve hala Ender'de olsa devam ediyor futbol dizisi kitaplarında. E, bu az önce saydığımız iki kitap da oradan çıktı. Bir Hı -hı. de iletişimim var futbol dizisi kitapları. Hı -hı, oradan da güzel yani şey Onlar daha çıkıyor. çok derlemeler yapıyorlar. Çeviri Hı -hı. çok fazla yapmıyorlar. ...ve dolayısıyla sen bu teyzen sayesinde... ...önce Amsterdam'da, sonra da ayaksız evet. oldu. Biraz biraz bir de şey yani teyzemler... E, ...şey eşiyle... E, ...geldiklerinde... ...kuzenimle... ...arabayla Hollanda'dan... ...uzun yıllar önce ben çocukken geldiklerinde... E, ...eniştem... ...derdim öyle diyeyim yine... E, ...şeyde... ...bagajda hep futbol topları görürdüm... ...ben de o zamanlar yeni yeni mahallede... ...oynamaya başlamışım... ...ilginç gelirdi bana ne ne işle uğraştığını öğrenmiştim bunu görünce böyle part time bir kalecilik ve kaleci antrenörlüğü gibi bir hobi meslek arası bir şeyin olduğunu da öğrendim. Ayaksta yapmıyordu ama Ayaksı yapmıyordu. <gülüyor> ee, orada tabi ben takımı falan merak etmedim çünkü çok Ayaksı'dan haberdar değilim küçücüğüm on küsur yaşındayım falan filan uzun yıllar sonra Ayaksı sevmenin adını koyduğumda ama o zaman ayrıydılar onlar ya eniştem ne güzel kaleci antrenörüydü. Aslında onunla Ajax hakkında çok şey konuşmak isterdim dedim ki... E, ...onun Amsterdamlı bir Feyenoord taraftarı olduğu Oo. ortaya çıktı. İçimizdeki İrlanda'lılar. O da enteresan. Aynı <gülüyor> öyle içimizdeki <gülüyor> İrlanda'lılar. Ama e, evet Ajax diyor. A'yı uzun ve bu şekilde söyleniyor. Feyenoord'ta da yine A'yı yayarak söylemek lazım. Aynen Cruyff'ta... Bizdeki kayıt gibi. Ha Kite. Krajuf. filan onlara girmeyelim. <gülüyor> Hollanda'ca zaten e, oldukça zor bir değil. Değil. değil. Ama hayır bunu söylemek de iyi oluyor. Bu Mao Çetung hikayesi gibi. Yani bir şey söyleyecekse de doğru söyleyelim. öğrenelim onu. Hı. Demek Ajax. Demek. Ajax. Daha doğrusu orayı ama hızlı şey yapıyorsun. Hızlı geçiyorsun. Ajax. Ajax. Ajax. Tamam. Aha. O şekilde. Ee, onun haricinde bilmem Ajax'ın şu anki kullandığı stadı. Amsterdam Arena'ya bir gitmişliğim var. Ama Ajax maçına değil. <gülüyor> ee, yine de orada bulunmuş olmanın şeyi hoş. Ee, Türkiye-Portekiz 2000 yılı çeyrek final maçı. Sen o maç için gitmedin mi? O eğer... maç için gitmedim. Turnuva için gittim. Ha turnuva için gittin. Maçlara gittim. Baktım Türkiye çeyrek finale kaldı. Şanslısın evet. <gülüyor> evet şanslıyım ben. <gülüyor> O şeydeki Brüksel'deki maçta Hakan Şükür'ün hani yükselerek 2-0 falan oradaydım. Adam dibin o... sahnı dışına çıkacaktı. Öyle bir yükselmişti ki ben <gülüyor> çıkma değil mi? Hakikaten ben çıkma hiç Kaleci futbolu bıraktı sonra. <gülüyor> Ama bütün zamanların futbol tarihindeki en sıkıcı maçlarından biri Tabii. olan Türkiye İsveç 0-0 maçında da tribündeydi. <gülüyor> oh. Yani ne kadar şanslı olduk tartışılır. <gülüyor> Hakikaten ha, tüm zamanların en sıkıcı maçıydı. Acayipti yani. Ondan sonra e, oradan işte Amsterdam'a geçtik. Bilet aldık filan. Ee, yani arkadaşımla sen, birlikte. E, Amsterdam Arena'ya gittin ama ya, bunun dışında hiç Ajax maçını falan izlemedin. Yani, tribün... İzlemedim. Ajax Feyenoord derbisini bir tane oynanırken arenada oraya yakın bir kafede dışarıda ayaksılarla birlikte bir derbi seyretmişliğim de var. Neyse yani yine bir atmosferi hissetmiş atmosferi ama yani. ucundan da, o, da derbi Hissin maçları da. falan Hollanda'da erken saatte de oynandı. İçinden yani çok tuhaftı yani. Üçtü galiba saat ve hmm. biz güzel bir pub'da Hollanda ayaksılarla birlikte derbi seyrediyorduk. Dışarısı güneşliydi hava falan böyle yani. Bizde derbi olunca biliyorsunuz. E tabi bir karartıyoruz orada <gülüyor> bir karartıyoruz yani şimdi e, bizim tabii Libya'da en çok değindiğimiz konulardan da biri bu taraftar kültürü e, hı hı. taraftar grupları çünkü sonuçta bunlar büyük şehrin köklü kulüpleri. Hı hı. ve yani özellikle Avrupa'da e, önceden de konuşup biliyorsunuz e, arkasında sınıfsal dinsel e, bölgesel e, bir sürü e, takım tutmanı veya taraftar grupları özellikle 1900'lerin başında ortalarında daha yoğun olan. Hı hı. Şimdi tabii endüstriyel futbolun bu kadar gelişmesiyle artık imkansızlaşan ama yine de bir kokusunun tadının kaldığı hı hı. bir şey var. Ama yani bu da Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ı niye tutuyorsun derken bunları söylemek zor. zor. Belki, belki birkaç sene sonra değişebilir tabii şimdi hikayeden sonra. Hareketli ortam. Evet tabii. ortam çok hareketli. <gülüyor> e, şimdi o kısma geleceğiz. Yani Ajax'ın e, şeylerini, ultralarına, kale arkalarına hı hı. E, geleceğiz ama ondan önce bu Ajax'ı e, Avrupa'nın en Köklü kulüplerinden de biri herhalde. Şerini nereye oturtuyorsun sen? Yani e, gelenek olarak e, yani bir benzeştirme yaparsan ne bileyim Barcelona, Liverpool, Hı -hı. E, Bayern Münich. Ee, Şimdi işte Ajax 1900 doğumlu. Yani güzel bir tarihi evet. var doğuş olarak. Aslında programı iki hafta son yapsaydık da 18 Mart'a filan denk getirseydik resmen kuruluş gününde filan. Böyle bir kutlamalarla o, bile Ama Asıl 2000'de yapmamız gerekiyor. Evet evet ama yani şey e, zor bir soru ama üzerinde düşünüldüğünde saydıklarından bence hiçbirine denk gelmiyor. Çünkü Hollanda aslında Avrupa'da futbol kültürü olarak da çok ayrıksı, küçük ve sanki Cruyff'la birlikte dikkati çeken. Yani Ayakistan ziyade sanki Cruyff'un Ajax'ta bulunduğu dönemle... ...ön plana gelen bir e, şey... ...dönem... Ülke. Me, ...şey için hatırlatalım... E, koyfun Ajax'ta olduğu dönem. ...yıl olarak... ...yıl e, olarak kaç... Ayına, ...64'tan sonundan... sonra 70'lerin sonunda doğru... Sonuna evet. doğru evet... ...uzun bir süre... Yani sek... Barcelona'ya gidiyor zaten... ...yani tabi arada Barcelona'da oynadığı dönem de var... Yani... Feyenoord'da da oynuyor... ...sonra tekrar dönüyor Yet, vesaire... ...73'te Barcelona'ya gidiyor galiba... ...84'te de Feynord'da bırakıyor... Oo. Yani şeyde bırakıyor. Düşün Fener Gassay'ı. Fener'de evet. başlayıp Galatasaray'da bırakıyor gibi ya da tersi. Ee, o yüzden enteresan ee, konumlandırmak çok şey diyeyim. Barcelona gibi değil. Yani öyle bir e, çok kökenleri bir direniş bölgesel, şey, bölgesel ve e, direniş kimliğinden diyeyim. beslenen bir tarafı olmasa da bir bakıma var belki Yahudilik kimliği ama Yahudi Dillik de Ajax'da çok problematik bir şey. Buna bilmiyorum. Sonra mı gireriz? Ona, çünkü <gülüyor> yani şu anda herhalde e, futbolun e, alternatif veya kültürel taraflarına bakanların da e, yani çok derinlemesinin olmasa da bildiği tırnak içindeki klişelerden biri Hı -hı. Yani Yahudilik ve Ajax ilişkisi. Yani şimdi ama bu kuruluş dönemine giden ve daha çok orada belirgin olan hadiselerden biri. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Hollanda'nın aldığı tavırla. Yani o tavırı ...bu anlamda çok olumluyarak da söylemiyorum... ...çünkü biraz karışık orası... Evet, evet ...yani orası karışık olduğu için... ...o tavırla ilintili... ...karmaşık bir kimlik o Yahudilik... ...ora e, dikkatli olmak lazım... E, yani, ...öncesinde Yahudilerin... E, ...kulüp yönetiminde... Evet, e, ...kulüp organizasyonu ciddi şekilde... E, ...yer Hı -hı. aldıkları da biliniyor Ayaksın... ...belki e, herhalde kurulduğu muhit mi... Daha Hı -hı. çok yahudi evliliğin olduğu evet, evet gibi. yani Yahudi mahallesi Ayak e, Hollandalı Amsterdam'ın güneyi gerçi çok farklı yerleri de var ee, Yahudi mahallesi olarak Amsterdam'da düşünebileceğimiz ama evet stadyumun ilk stadyumun olduğu yerler filan İlk stadyumun ya ismini de alalım Demeyer galiba yani yani öyle şey öyle. deniz stadyumu neyse nasıl söylersek ee, onlar yakın e, şeye ee, Burjuva kulübü tabii Ajax Burcuva kökenli bir kulüp. Poliöter kulübü hangisi ama başka kulüp yokmuş. Başka kulüp yok. yok. Amsterdam'da, <gülüyor> başka Amsterdam'da. <gülüyor> Amsterdam'da yok. Sparta Rotterdam <gülüyor> girebiliriz. Ama işte şey. Evet, tabi, Rotterdam. Ama o Rotterdam'ın tercih edilen takımı bizim tarafımızda en azından. Ha. Yoksa e, Feyenoord tam <gülüyor> tersi bir duruşa sahip. Onlara da geleceğiz. Orada da çok felaket e, karşı duruşlar var tabii. Ayakslı olma haline ve Yahudiliğe. Onlara şey yapalım. Ama evet dediğin gibi savaş öncesi çok yani resmen... Ee, o zaman gerçek bir kimlik olarak ortaya çıkıyor. Yani Hollandalılıktan çok hatta Ayaks'ın bir parçası olma hmm. önemli. Ve burada da çok ciddi bir ağırlıklı bir Yahudi şey var. E ama zaten Hollanda Rus devletin en şahane ülkelerinden biri olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla Hollandalılık Hani hmm. Ne güzeldi Hollandalılık gibi. <gülüyor> diye. O yüzden de bir evet. takımla özdeşleşmek daha mantıklı olabilir. Şimdi müzik arısı vereceğiz. Olur. Ondan sonra devam edeceğiz ama hazır seni bulmuşken bir açık kardiyoda bir müzik programcısı biz değiliz Hı -hı. malum. Ee, şarkılarımızı e, sen seçtin. iyi de yaptın. Sen anonsunu yap o yüzden. Ee, Amsterdamlı bir grup çalacağım. Gerçi toplulukta İngiliz de var ama e, olsun. Amsterdam'ın aslında dış mahallelerinde büyümüş. E, 30 yılı aşkın bir süredir müzik yapan çok kemik anarşist bir topluluk. The X diye bir grup. Onlardan çalacağım. E, Türkiye'ye de geldiler. Mükemmel bir konser verdiler ben o şeyde de serettim Avrupa'da da serettim onları harika bir topluluktur. İcevitikoya ee, çevirdi ya. Yani. Evet <gülüyor> uzatmayayım Ay Karmaleye. O en Oo, azından Ay Karmaleye döneceğiz biz onu çalalım onların hali yorumlanmış hali bir dinleyelim. Evet tekrar Libero'dayız şarkıdan sonra döndük Hilmi ile beraber Volkan burada ben buradayım tam. Ajax konuşuyoruz Amsterdam sularına gittik ama şimdi bir telefon bağlantımız olacak. <gülüyor> Hilmi paraya kıymadık paraya kıydık <gülüyor> pardon <gülüyor> Ta, Hollandalardan bir tane mevzuyla ilgilenen bir arkadaşımızı bulduk. Dedik ki dışarıdan Ajax nasıl gözüküyor? Hı. Şimdi e, Kıvılcım, Pınar'dan e, birazcık dinleyeceğiz. E, Ajax, Ajax'ın dışından nasıl gözüküyor? E, ona soralım. E, Kıvılcım merhaba. E, merhaba. E, öncelikle sağ ol yayına katıldığın için. Rica ederim. Sen e, baya bir dönemde şeyde yaşıyorsun. E, Hollanda'da yaşıyorsun değil mi? Evet doğru. Şimdi yaklaşık 10 yıl oldu. Amsterdam değil e, ama galiba. Yok ben e, Hazreti Altmar'ın şimdi Altmar'da yakışırım. Peki ama yani e, sen de herhalde kabul ediyorsun. E, Hollanda'nın en önemli futbol geleneklerinden biri e, Ajax. E, yani üzerinde de bir sürü Tabii. kitaplar olan. E, geçen gün de konuşmuştuk. E, bir Ajax var içeri ama bir de dışarı var geldi. Dışarıdan Ajax nasıl gözüküyor? Yani Altmar'dan nasıl gözüküyor? Rotterdam'dan He. nasıl gözüküyor? Ne diyeceksin? aslında bu iyi bir soru çünkü hangi şehirden baktığına göre biraz değişiyor eğer Roterlam'dan bakarsanız tabii Sayın Ordu'nun e, şehri orası e, yani e, Ajax bir numaralı düşman ve e, aradaki çok eğili bir rekabet var bizim buradaki a, a gibi. Hatta e, bizim buradaki e, işte, karşı takımın e, diğer e, üstada alınmaması uygulaması orada yapılıyor birkaç yıldır ee, o bakımdan şey, araları bayağı boluk Ama tabii şeyler o tarafından bakarsak öyleyim. Ee, böyle bir durum var. Ama genel olarak yani Hollanda'nın diğer şehirlerinden Ayaks'a karşı bir e, yani ortak bir şey olduğu kadar, e, ortak bir kim nefret mi? Yani bir husumet olduğu kadar e, şey de var. E, oralardan da seyircisi var Ayaks'ın. Yani Hollanda'nın gündemine gitseniz oradan işte Ayaks'ın ...tutan e, insanlar bulabilirsiniz. E e, en çok taraftarı olan takım, en başarılı e, takım. Hilmi'nin Fenerbahçe'de olduğunu düşünürsek bayağı Ajax tutması anlaşılabilir bir oluyor o zaman yani. <gülüyor> orada evet. da paralellik olabilir. <gülüyor> Burada da az da olsa var yani. Almanya'da bir şey de var. Şimdi ona gelirsiniz ya ki Konfüsyon ama... Bu Ajax'ın tabii lakabı ayak taraftarı için lakabı Yahudiler. Evet değmiştik ee, biraz önce için. zaten. Başladık o konuyu devam edeceğiz. Evet. Şimdi o tabi o çok önemli bir konu aslında. E, buna eski lazım Çünkü ne kadar biz e, burada da çok fazla bilmiyoruz gerçi ama e, Ayaks'ın e, e, karıyan Ayaks karakteri o e, kişilik bul, bul, yani e, barındırdığı e, e, taraftar kitlesi. Yani sahip olduğu taraftar kitlesi. E, Yahudi e, değil ama e, bu şeyi bayağı bayanlar sahiplenmişler, işte ispanyol bayatlarını maçta. E, tabii bunu diğer e, ta, takım taraftarları da bayağı bir e, iş hissiyatı Mesela e, iki önceki sezonu ayar maçından, aynı Tomundaki maçta e, şey diye bağırdılar. Yani, Fermentevin söylersek, e, Hamas, Hamas yolda şey attılar, e, e, soladan attılar bir şey demek yani ama işte Yahudileri Gaz'a gönder ya da Gaz Odası'na gönder Tabi o zaman bayağı bir kıyamet koktu Hollanda'da. Ee, bu konuyu çok diğer bütün takımlar istismar ediyor. Ee, mesela şöyle bir durumda Ayak yıl hemen her yıl kafayı oynadığı için yani kim kalanır takılansın o yıl şampiyonunu Ayak yılındaysa yani. Mutlaka bir şey ayakçıları kızdırırlar. Yani onların mutlaka var işte. Delemanlıksın Amsterdam diye. Amsterdam'ın elleri boş diye çevirebiliriz. Kupa bizde sizde hiçbir şey yok gibisinden. Herkes ayakçı karşı birleşiyor ama diğer taraftan da en çok tarafta popüler en başarılı takım. Bir Orlando Fulanova yön veren ne kadar isim varsa çoğunluğu ayaklı kökenli Sen, se Senin Hollanda'daki ee, takımın hangisi peki? E, ben şu an e, bunun, bunun şehir itibarıyla arıyı almaz. Daha sarıyı giyirdim. Daha yaşıyordum. İşte o zamanlar eee Ajax'ın bir takımımız vardı ama o da lisansetti kapandı. Hollanda'nın en eski ikinci kulübü diye şehirlerin sonlarından. Sen de biraz olsun ee, ya. Tuttuğun takım kapanmış. Artmayla Allah kolay versin evet, o zaman. <gülüyor> Yok, altlar fena gitmiyor. İlk, <gülüyor> Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veriyoruz. Bu çok <gülüyor> futbol lisanı oldu. Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi. <gülüyor> direkt tribünden evet, konuştu da, yani. Şu anda son takım zaten. Biraz şeyi çaldım ama bilmemiş. şu an şeydeki son takım Hollanda'nın Avrupa'daki. Değil mi? O, evet. Sezon. evet. Ya Son soruyu sorayım sana Ozan. Hiç Amsterdam Arena'da maç izledin mi? O ee, kadar nasip olmadı. Ama benim ee, i̇nsanlardan ilgili e, yani futbol şeyde girilir. E, Dekay'ta yani Feyenoord'un sahasında Beşik e, diye taz, tabir edilen. Şimdi arena şey diyorlar, orası tiyatro salonu gibi. E, çok tabii şey, tarastayarı var ayak üstün aslında. E, bir kısmı fanatik ama e, bu şehirli e, orta sınıf, orta üst sınıf da çok. Bayağı oturup alkışlayıp maçı izliyorlar. Ama tabii Feyenoord öyle değil, onlar bayağı fanatikler. Ve çok da güzel bir stat var bunlar. Bir şuvarlak bayağı böyle akusteli muazzam bir stat. Ben önce öbüründe izliyorum. Sonra Arena'da izlerim belki diyorum. <gülüyor> Kıvılcım çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Yayına katıldığın için. Görüşmek üzere gidiyoruz. Oldu. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Valla evet Kıvılcım. <gülüyor> yani şöyle. Ajax'ın Stadı Amsterdam Arena. Güneş almayacak bir mimariye sahip olmasından ötürü yani çimlerinin o yüzden e, yeterince yeşerememesine ötürü eleştiri al, alan bir stat. E, evet e, hakikaten çok hızla yükseliyor ve böyle bir e, orada ne, ACDC konseri de oluyor. Hmm. Yani benim arkadaşım gitti mesela falan. İyi, iyi evet yani öyle bir şeyi var bir seyir alanı daha çok. Rotterdam'ın stadını bilmiyorum. Ama e, şey, e, taraftarı daha azgın mı? Evet olabilir ya, olabilir. Çünkü... Ama Ajax, az önce anlattın Ajax'ın <gülüyor> kimin de oturuyor. Yani herkes evet. yani kale hakkısı dışında çok sakin sakin e, Hı -hı. maç. Yani İsveçliler, Norveçliler gibi maç izlemeleri de normal geliyor. Bir araya girmek istiyorum. Ha. Müsaadenizle bu sırada e, programın yayınlandığı saatlerde Feyenoord Ajax maçı var. Bu hafta mıymış? Feyenoord'un başında Star. bir Ajaxlı Ronald Koeman. Ayaks'ın başında da yine Ayaks'lı ve eski bir Galatasaraylı Frank Debur var. Ee, Çok güzel denk yani. Evet. denk getirdik diyebiliriz. <gülüyor> ah canlı giderdi. Vallahi canlı gidermiş. Canlı yandan da hatta hatta <gülüyor> açar evet. falan kaçak. Neyse onlara girmeyelim şimdi. Lütfen. lütfen. Peki. Yani. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Yani Kıvılcım güzel bir şey söyledi. Ee, Yahudiler deniyor. Hı. Evet ve o Yahudi kimliğini de Yahudi olmasa da Ayaks taraftarı şu anda sahiplenmiş vaziyette ve piyodiler okey <gülüyor> la karinya gibi. Ona da tukko deniyor hey, ya. En tukko deniyor. Ha. Ama dışlamak için deniyor. Tabii dışlamak canım, için canım deniyor. Yani böyle evet. ha ama onlar da sahi yani deportovayla taraftarları da evet. sahipleniyor. Yani. sahipleniyor. Hani biz buranın zencisiyiz gibi böyle böyle Atina'da yani. Ayek'in olduğu gibi. Eee şey de ama, e, kıvılcımın dediği şu da önemli. Ağır bir istismara da yol açıyor. Yani karşı rakip tarafında özellikle ırkçılar bu fırsatı kaçırmıyor. Tabii tabii hiç kaçırmıyorlar. Hiç kaçırmıyor <gülüyor> öyle ki e, Amsterdam'a trenle 15 dakika uzaklıkta olan o güzel üniversite şehri Utrecht bile her fırsatta Yahudilik üzerinden Ayaks'a saldırıyor. Den Haag hakeza bir saat uzaklıkta başkent o da yine yoğun bir şekilde Ayaks'ı saydıran takımlardan. Hatta yani e, Den Haag taraftarlarının şeyi de vardır. Hani kenti... ...basıp içinde e, o Şam'dan olan sembolik Yahudi <gülüyor> Şam'dan olan evleri o görüp pencerelerinden bakıp hani bir şekilde taciz ettikleri falan Allah gibi. Allah. Evet öyle acayip hikayeler var. Hoş Hollanda şu anki siyasi durumu düşünülürse. Şu an Faslılara aynı şeyler yani ağırlıklı yapılıyor. olarak yapılıyor feci bir şekilde. E, sen bir şey diyecektin yoksa devam edeceğim. Hayır bu Hollanda'daki siyasi durum da bu ağır bir sağ aşırı sağ. ...durumu da e, Aldı başını gidiyor evet. değil mi? Bütün yani, Avrupa'da, Hollanda öne çıkanlardan. Hollanda mi? öne çıkanlardan. Gert Wilders'lar, bilmem neler. O eski evet, evet, Theo evet. Van Gogh'lar falan. Van Gogh. <gülüyor> diyecektim. Nasıl, nasıl geliyor o ses Van bakalımı Ho diyor, Van Gogh. Teyzem Finsin Van Gogh, <gülüyor> şey, e, Gogh straat'ta oturduğu için Aa. biliyorum. Yani ben ilk söylediğinde anlamamıştım. Sonra <gülüyor> <gülüyor> ha bizim Van Gogh. Van Gogh. <gülüyor> Van Gogh sokağı Tamam. <gülüyor> Ee, şimdi zenci futbolculara, siyahlara artık nasıl söylersek. Çünkü bence e, Türkçe söylendiği hiçbiri sanki şey içermiyor. O ırkçı tonu yok yani. Zenci desek de biz sanki bir şey olmuyor gibi geliyor bana. Ne mi? onlara atılan muzlar, evet, FM evet. edilen laflar falan kuşkusuz son derece rahatsız edici futbol sahalarında görünen ama. E, deminki Kıvılcım'ın söylediği slogan yani ha haması ne dedi gazodaların... Hamas Yahudileri gazodosuna gönder. gönder. Valla benim şeyi öğrendiğimde tüylerim ürpermişti. Simon Kuper'in kitabından öğrenmiştim onu. Rotterdam'daki maçta, rota, e, yani Feyenoord Ajax derbisindeki Rotterdam ayağında Rotterdam taraftarı şu sesi çıkarıyor. 30-40 bin kişi düşünsene. Ssss. Yapma. Mesela bence tüyler ürpertici derecede korkunç yani. yani. Çünkü slogan marş falan şey anlaşılır ama gaz odasındaki o gaz şey. sesi. Çok acayip bir Benim şu ana kadar hayatımın işte kırk bir yaşında ve kaç sene futbolla ilgili yazıyorum, çiziyorum, radyo programı yapıyorum. Tübündeki ırkçı performans olarak duyduğum en korkunç şeydi şu anda. Söyleyeyim. Ben söylerken bile şu an tüylerim ürpertiyor. Evet. Böyle bir şey var yani. Cooper bundan bahsediyor. Bu ne zaman oluyor? ya, yani ya şey, o kadar e... alışıldı ki buna Hollanda medyası duyarsız filan kaldı bir süre. Yani tabii kıyamet koptu önce sonra duyarsızlaşıldı filan. Yani bu kitap çok güzel bir kitap sevenler için. Burada bir sürü slogan filan da var. Şimdi bulmakta zorlanıyorum ama bu bence şahikası yani. Böyle bu, bir şey bu, olamaz. Bu çok yani. acayip bir şey. 30 bin yani. Ve bunu yapamam. Başka ben Feyenoord diyeyim de. Feyenoord yani. ben yanlış biliyorum. Feyenoord taraftarı yani şeyin nedir? Hollanda'nın en köklü ve önemli kulüplerinden birinin taraftarlığı yapıyor. Hı hı. Çok e, müthiş bir rekabet var. <gülüyor> Hatta e, birbirlerinin başlarına gitmiyorlar doğru. Ama gizli bir şekilde haberleştiklerini uzun yıllar önce. 8-10 yıl önce. Ve... Amsterdam Rotterdam arasındaki o onu bağlayan ana karayolunun, otobanın, E bilmem kaçın her neyse tam ortasında buluşup kavga için. Bir nevi yani kavga demeyelim daha büyük çaplı bir muharebeye aha. şey yapmışlıkları da var, girişmişlikleri de var. Yani ölümler falan da oldu ya. O, o için ba ya. bayağı ciddi bir şey, çok ciddi. Bir bu şey. yani Türkiye'de, İngiltere'de, Almanya'da buna bayağı geleneksel 80'lerde özellikle taraftar gruplar arasında buluşup Muha muharebe yapma hikayesi e, önemli bir gelenekti Tırnak içine alalım o geleneği tabii. Bu arada e, yani tekrar hatırlatalım. Kıvılcım da söyledi. Ayaks'ın taraftarı e, Yahudi değil. Değil ya aralarında var Yahudiler hayır, ama. Ama hayır. Kalabalık olarak yani değil, değil. Evet. ama e, Yahudilerin kuruluşunda ciddi yer aldı. Yahudi mahallesinde kuruldu. Ama sonradan bunu kimlikle yani Yahudi olmayan Hollandalı Amsterdamları bu kimliği e, sahiplenip... onunla beraber öteki de onu e, nedir, kimliği ön planı çıkarsın iyice bütünleşmesiyle ilgili bir şey. Ve bu e, yine dünkü bir konuşmamızda e, BNP... ...bu British Nations Party... Hmm. E, ...Amsterdam'a bir şeye geliyor... ...konser mi artık bir açıklamaya mı... ...Hollanda'nın Faşist Partisi ile ilgili... Hmm. ...ve o şeyi, e, toplantıyı... ...yani Hollanda'daki analiz veya sol gruplar basmıyor... ...Ayaks taraftarları grubu basıyor. Ve bayağı dövüp atıyorlar onları. Ve bu bayağı bir İngiltere olayı oluyor. Hatta BNP açıklama yapıyor. Bir de Ayaks taraftarı şeye giremezdi İngiltere'ye. Tabii ne yani, nereye giremezsek geliyorlar hmm. tekrar. Ama düşün yani British National Party, Avrupa'nın en ırkçı partilerinden biri. Onu hmm. yani gidip Ayakslar basıyor. Hmm. Yani dolayısıyla şimdi bu Yahudilik ile beraber doğal olarak da gelişen bir e, ırkçılık karşıtı. Ve daha... E, Özellikle böyle ıkçılığıyla belirleşmiş gruplara karşı bir hı hı. duruş var. Yani şimdi az önce dediğin şeyden sonra ee, o korkunç dedik e, tezahürt de diyemeyeceğim. Kusmadan sonra bu adamlar mı gince başlarına gelmiş. Umarım bir şeyler gelmiştir diyorum. Böyle <gülüyor> leş bir performansa karşılık. Yani evet. Ama bu arada ne dedi Kıvılcım ağabey? Ben olmam mesela çok şaşırdım. E Ajax'la Feyenoord'a Fener, Türkiye'deki gibi taraftar almama şeyi başlamış. Tabii, tabii. Bu, i̇şte, Avrupa o, için çok acayip bir şey bu. O, o otobandaki diyeyim, eee muharebeden sonra o iş bitti. Yani çünkü birbirlerinin yan yana bile gelmiyorlar hiç. Ama yani bu zamanlarda Avrupa'da endüstriyel futbolun bu durumunda yani Türkiye'de hadi endüstriyel futbol var ama bir taraftan da Türkiye'llik var. <gülüyor> yani taraftar oh, almamak evet. öbürünün şeyi ne? Vallahi ben öyle biliyorum. Kıvılcım da öyle biliyor. Evet. göre herhalde Hayır, şeydir, ben şey. Ben şey gaf için söylüyorum. Evet. Ee, enteresan. Ee, ne diyecektim? Şey, dur şurada İstersen bazı var. Ha, bir şarkı e, daha verelim. Evet bir şarkı tamam, daha e, olur. verelim. Ondan sonra tekrar devam ederiz. Uzun süredir ee, konuşuyoruz. Bu bir tane yine The ex çalacağım. Amsterdam'lı Anarko Punk toplu. Uzun yıllar müthiş bir ekip. Ee, çalacakları şarkı bir Macar halk şarkısı. Sanırım bunu e, da yapmıştı. Oooo. O Hidegen Fujnak Aşelek onu bir de Dx'ten dinleyelim. Dolayısıyla melode olarak bence Libero dinleyicilerine çok uzak olmayacaktır. Çok sıkı bir yorum. Bakalım beğenilecek mi diyeyim. Libero'dayız. Hilmi Tezgör'le e, Vertigo'dan Hilmi Tezgör'le beraber e, Ayaks konuşuyoruz. E, Volkan var, ben varım tam. İsmail e, yok. O, bu arada biraz basketboldaki e, spor sakatlıklarıyla uğraşmakta. Umarız kısa zamanda tekrar e, beraber liberoyu yaparız. Evet İsmail e, mi tekrar ben elimdeki kitaba e, Hı -hı. gelmek istiyorum çünkü çok övdün bir taraftan da. Artık girişte Hı -hı. de zaten Simon Kupay'ın ne kadar bir zaman harcadığı, kimlerle kaç yüzlerce saat görüştüğünü anlatıyor. İtaki yayınlarından çıkan e, Ajax, Hollandalılar ve Savaş e, bir başlık daha. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'da futbol. Hakikatiyle İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'da e, her şey alt üst oldukken bir de futbol... Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlamadı. Öncesinde de vardı. Hı hı. Sonrasında da olmaya devam etti. İşte bir Dünya e, Kupası'na ara verildi. Yani i̇ki kere yani kaç sene ara verilmişti. O da savaştan sebep bir dönem ara verildi ya. 40 neyse tamam. Bir tur ara mi? verildi galiba ya. Bir tur mu? Ama zaten. Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası. hı hı. Ee, Dolayısıyla istersen biraz kitap ve e, hı hı. kitabın sende yarattığı, dolayısıyla ayak hikayesini sende yarattığı hı hı. etkiyi bir dinleyelim. Yani şimdi e, hakikaten kitap çok etkiledi ve beni, çünkü Amsterdam'ı e, küçük bir şehir ve ben çok iyi tanıyorum. Yani şey olarak tanıyorum. gön olarak çok iyi tanıyorum. Dolayısıyla e, bu kitabı okurken mesela bir an önce teyzeye ziyarete gidebilsem gibi hissetmiştim <gülüyor> ilk okuyuşumda. Sonra bir kez daha okudum. Ama bu kitabın büyük bölümünü Simon Cooper eski Yahudi mahallesinde yazdığını söylüyor. Sanırım Simon Cooper'in de bir Yahudi kökenli ve Güney Afrika karışımı bir şeyi var. Uganda doğumlu. Evet. Uganda doğumlu ama hem Yahudiliği var biraz hem biraz Afrikalılığı var gibi bir şey. Ondan sonra Melez güzeldi. E, aynen öyle. Bu yazdığı Henry Pollack kan caddesine yazdım diyordu kitabı. Ben oraya gittim Kasım sonu. ...2-3 ay önce... ...hakikaten çok zarif bir sokak... ...müthiş güzel... ...fotoğrafını da getirecektim... ...unutmuşum... ...ama bir işe yaramazdı zaten... ...sadece sana gösterirdim... ...olur canım... ...sitemize koyuyoruz... ...koyarız ya da... ...olabilir... ...tweetek bak... ...oralarda... ...çok güzel... ...yani Yodenburg denilen... ...Yahudi Mahallesi... ...Yodencu yani... ...Yodenburg'da... ...hem... ...hani dolaşmak... ...o mahalleler çok güzel... ...eskiden çok fakirmiş... Ama sonradan toparlamış zenginleşmeyle birlikte şu anda çok güzel ve seyir zevki de veren yerler. Ee, ama daha geriye gittiğimizde e, işte şey yani 1940'ta Alman işgali 1940 galiba yanılmıyorsam. O zaman 80 bin Yahudi ve büyük bir bölümü de o mahallelerde oturuyorlar. Ve işte ayak sempatizanlığı ayak Sempati var. E, tonlama yanlış yapmayalım. Ya yani şöyle bir şey var galiba Hollandalılar kendilerini böyle... ...düzgün görmeyi seviyorlar. Yani biz düzgünüz, küçüğüz, zenginiz... ...sorunsuzuz gibi... ...böyle bir kendilerine yönelik... ...bir şey var. E, Cooper de bunu güzel tespit ediyor. Ben de mesela defalarca gidip onlarla sonuçta orada zaman geçirdiğim için... ...öyle hissediyorum. E, dünyada ve Avrupa'da çok onlarla ilgilenmiyor. Çünkü orası düzgün bir yer. Savaşta da galiba düzgün bir duruşları var. Çünkü Anne Frank hikayesi var falan. Yani. O yüzden... E, <gülüyor> Hollandalılar kendilerini savaşta hani doğrucu, politik olarak doğrucu ya da yanlış gibi e, konumlandırmada doğruda, doğru tarafta konumlamayı seçiyorlar. Ama Ajax'ın hikayesine bakıldığında yani zaman zaman işbirlikçilere kulüpte yer verilmesi, onların bazen çok öne çıkarılması vesaire filan gibi noktalarda hikayenin iç yüzünde çok da o good olma ...iyi olma hali pek yok. Pek yok. Yani oralar çok karışık ama... E, ...dünya da o zamanlar çok karışık. E, Şu kitabın kapağına e, edindiğinizde görürsünüz... Evet. ...Nazi selamı veren bir İngiliz milli takımından. Böyle bir fotoğraf var dünyada. Evet. Yani. Ya Böyle bu bir şey yaşanmış. Hatırlatayım Doğru kitabın kapağında e, fotoğraf göreceksiniz. O fotoğraf Alman milli takımı değil. Evet ne acayip yani. Evet. Çok acayip. E, o yüzden e, hakikaten... E, çok uzun hikaye ama şu var e, Ajax hep politik olarak dur, doğru durmaya çalışmış ama da bence falsolar vermiş bir kulüp görüntüsü veriyor. Falso'yu diyorsun yine de İkinci Dünya Savaşı'nın o berbat dönemlerinde vermiş anlaşılabilir mi diyorsun yani ne demek istiyorsun? Ee, yani nereden durup ne, baktığına ne, bakar. Ne güzeldi Hollandalılık mı Yok hocam. demeyeceğim. <gülüyor> Yok demeyeceğim. Demeyeceğim. Ama Ajax e, stilize bir takım. E, bir tarzı var. Hoş. Bir şey var. Bir de o kimlik şeyi güzel. Bak mesela e, bir alıntı yapayım mı? Çok kısa vaktimiz kaldı mı? Tabii tabii bak, Çok kısa bir alıntı yapayım. Şimdi e, bu küçük ülke olma hali vesaireden giriyoruz. Simon Cooper. E, çok hoş. E, milyonlarca Hollandalı bu türden bir kulüp kültürüyle yetişir. Ben de yetiştim. Aile baba Anne baba ve öyle bir gelenekten bahsediyor başka ülkelerde de az çok böyle olduğunu biliyorum ama hiç burada kadar ağır bastığını görmedim 20-30 yıldan beri kayıtlı futbol oyuncusu oranının dünyada en yüksek olduğu ülke Hollanda'dır. Bu kısmen ülkenin tuhaf yapısından da kaynaklanıyor. 20. yüzyılın büyük bölümünde Hollanda bir tür dostluk anlaşmasıyla değişik gruplara bölünmüştü. Protestanlar, Katolikler, Sosyalistler, Komünistler ve biraz da Liberal Burjuvalar vardı. Her toplumun Toplumun her direğinin bilindiği gibi kendi siyasal partisi, radyo yayıncısı, konuşma biçimi spor kulübü vardı. Mesela protestan kulüpler pazar günü asla futbol oynamazdı. Ajax bir burjuva kulübüydü ve Ayaksılar kendilerini özel bir sınıfın üyeleri olarak görürdü. Ajax'a ait olmak Hollandalı olmaktan daha açık bir kimlik, daha elle tutulur bir bağ idi. Muhtemelen diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, hakikaten o bir kimlik üzerinden uzun bir süre gidilmiş gibi görünüyor. E, Ajax'ın tabii kendi tarihi üzerine kültürel hangi kültürel kimlik üzerine oturdu. E, yani önümüzde kalın bir kitap var zaten. <gülüyor> ha, bir taraftan da işin sportif bölümünde bir Cruyff. E, Runis evet. e, Michels de e, hı hı. ...değil mi? Yani hocası sadece Cruyff'la da şey yapmayalım... E, Total Futbol Müzesi Hollanda... ...üzerinde hani Cruyff'la beraber Ajax anılmış olabilir tabii ki ama... ...bir de şu anda e, dünya futbolunu yön veren bir sistemin temellerini... ...oluşturan bir yaydan bahsediyoruz. Küçük e, bir, bir ülke, ülke ama... ama. E, ...şık yani ama. Yarattığı şey yarattığı gelenek az bir gelenek değil. Ama hadi biz yine bir Cruyff e, fenomenine az da olsa değinelim. Ajax ve Cruyff'a. Çünkü... Ayrı bir program ister. Ayrı bir program. Yani bir, hadi bir bukle atalım. Kruif ister tabii. Ben, <gülüyor> ben <gülüyor> birkaç bir şey atayım aslında. <gülüyor> ee, bir iki... Bir belki küçük. Johan Bu nasıl söyleniyor? Johan Cruyff. Johan Cruyff. Cruyff. Yani Kuyut'taki gibi. <gülüyor> Kuyut. <Kruf. gülüyor> Johan Hendrik Cruyff. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hendrik olması güzel çünkü Jimmy Hendrix aklıma <gülüyor> gelmişti ilk <gülüyor> öğrendiğimde. <gülüyor> Hoşuma gitmişti. Cruyff e, 47 ile değil mi Okan? 1947 doğumlu annemle yaşıt. <gülüyor> Ondan sonra... Yani şey hoş. Babası ölünce 12 yaş baba kaybı Cruyff'un. O çok belirleyici. İşin ilginci baba yerine koyduğu ve çok sevdiği ikinci. Baba da e, 35 ölüm. 35 yaşındayken Cruyff 35 yaşındayken Eken ölüyor. Evet. Dolayısıyla kroyfun yani bütün o yetiştirilişinde vesairesinde... ...Frodyan bir bakarsak... E, ...ilginç bir... Baba counterpart'ı var. Yani öyle bir tamam. Baba ve baba kaybı. Ve baba kaybı var. İki defa baba İki kaybı defa. üstelik. Bu çok önemli bence. Yani ona bakacaksak eğer... Baba ölünce annesi Ayaks'ın soyunma odalarını temizlemeye başlıyor. Dolayısıyla Cruyff için soyunma odaları çok kutsal alanlar. Yani hem orada var oluyor hem de var ediyor demek lazım. Hem futbolcu hem teknik direktör olarak. O yüzden o hakikaten... Hani böyle bir mekan üzerinden okuma yaparsak orası çok önemli Cruyff için. Bahçe değil ya da şey değil antrenman sahası değil bilmem ne değil soyunma odası. Orası önemli. Bir de güzel anekdot belki Volkan da bir şeyler söyler diye düşünüyorum. 15 Şubat yılını hatırlamıyorum. Real Madrid'in olduğu gün Real Madrid maçının olduğu gün Ajax'ın Jordi doğacak. Yani sonraki Jordi Cruyff. Rinis Müşels diyor ki Real Madrid'le maç var. Jordi daha erken gelemez mi diyor. <gülüyor> <gülüyor> ve e, evet Sezaryanne, Cruyff'ün eşi doğumu yapıyor. 9 Şubat'ta çocuk doğuyor. Maç 15 Şubat'ta. Ki Sezaryen o dönem içinde. O hele Cesari Avrupa'da. Evet ve Başka Cruyff dünyası. maça çıkıyor. Ajax 5-0 alıyor. Real Madrid'e karşı Evet. Tabii bu Ayaks'ın Ajax Ayaks olduğu zamanlar Ayaks'ın Ajax'ın yani. Ayaks olduğu zaman o Jordi'den alıp şeye getireyim sonra bırakayım sana tekrar. Jordi ismi Katalonya'da yasakmış. Şeydense hep yasak ama Franco dönemiyle ilgili ha, bir şey söylüyorsun. Evet, evet. Çünkü Katalan e, daha ulusal kimlik beliginin ismi olduğu hmm. için. Abi bir dakika o zaman bu anlattığım anı şey değil. E, Ajax'taki dönem değil de Barcelona'da olduğu dönem. Yani. Ondan sonra ama yine de Cruyff isminin arkasında duruyor ve Jordi. Yani nüfus memuruna gidiyor. Jordi koyamazsın koy koysan <gülüyor> tarzı arkasında o, duruyor. O, o dik kafalılığı gösteriyor. Çünkü bir Barcelona-Real Madrid maçında da 5-0 kazanıyorlar. Ve ardından Aziz Jordi. Ama Aziz Johan oluyor. Barcelona'lar gözünde. Ayrıca o, bir e, artık tanrılığa erişiyor o maçlardan sonra Barcelona'da. O da onun getirdiği kuvvetle seni kaç acaba? O maç mı? Çünkü biliyorsunuz e, İspanya'ya demokrasi Franco öldüğü zaman değil. E, 5-0'lık o maçtan işte, sonra geliyor. E, evet. 5-0'lık e, ama Madrid'de ve sıfır. Tabii ee, olabilir. Madrid'dir yani Madrid. Ve sıfır Ama aslında hikaye biliyorsunuz. İç, meşhur İçişleri Bakanı'nın vurulmasından sonra yapı değişiyor. Jordi'nin Sezaryen'le hmm. alınma ihtimalini kolaylaştıran şeylerden biri de... ...Johan Cruyff, kulübün başkanı ya da o dönemin en zenginlerinden biri... ...Koster'in Koster e, kızıyla evli. Kulübün başkanı diye hatırlıyorum ben. Hmm. Öyle olduğu için... Ee, Rinus Michels işte hoca vesaire. O operasyonu gerçekleştirmiş olabilirler öylece. Yani <gülüyor> Cruyff yani dik kafalının ABC'si diye geçiyor kitabı. <gülüyor> Hakikaten <Hatta, yani, gülüyor> dik kafalı bir adam. Yaz hani parayı bugün, seviyor ha. Bugün Mourinho'yu biraz dik kafalı olarak görüyorsak Cruyff da o dönem için dik kafalı bir e, çalıştırıcı. İşte röportaj tekliflerini işte Çalıştırıcılık yani oyunculuk döneminden başlıyor ama dikkat çalıştırıcılıkla Çalıştırıcılıkta tabii, da ile yani özdeşleştirdiğim için çalıştırıcılığından girdim. İşte röportaj tekliflerini hem futbolcuyken hem övcuyken işte şu kadar para <gülüyor> verin de yapayım diyor. Hmm. Aslında e, para göz olarak nitelendirilse de aslında röportaj vermek istemediği için. Bu yolu seçiyor. Çünkü cevabı daha kolay. E, o, o zaman paramız yok. Çünkü öbür türlü dese işte ikna etmeye çalışacaklar vesaire. Evet, o hikayeleri hiç sevmiyor. Zeki de tabii. Ha, tabii tabii. E, evet. yani, Saha içerisindeki performanslı bir o performansa bir zeka da olması lazım. Evet. Tabii aslında Kroif hakikaten ayrı program hak ediyor, ediyor. Çünkü 78 Dünya Kupası'nda yoktuk Yani Politik. bilinmez ama şey. Işte, Arjantin'de yapılır malum. O Videla e Diktatörlüğü'nün protesto için gitmediği söylenir. Ama o yanılmıyorsam e, Simon Kuperli mi, e, ona mı sormuştuk hatta o buradaki, yıllar önce buraya geldiğinde işte biz birinci libero döneminde. Bir de birkaç kişiye sorduğumuzda çok işin öyle olmadığı e, söyleniyor. Hmm. Dediğim gibi ile ilgili bir program yapacağız ama önce bir e, veda etmeden önce hmm. bir hemen e, yakın markaja gidelim. Evet, Volkan'a Hollanda'nın e, kardeş ikiz futbolcuları önemli. Bu, yine bir kardeş futbolculardan gidecek. İşte dedin yani ya hani babadan oğula geçen bir futbol hı hı. kültürü. En son bildiğimiz işte Snyder kardeşler var. Ajax'tan e, çıkan. var. Evet. De Boer kardeşler. Yine en yakın 70'te. Boer'lar Güney gidiyor gibi oluyoruz <gülüyor> ama. Yani Ajax üzerinden Bergkamp'ın adını analım tabii. Snyder'ler var. Evet. Stekelenburg evet. kaleci. Yani isimler. Hani isimler. Komario, hatta Şota'yı bile şey yapabiliriz. <gülüyor> Şota'lar da tabii evet. Hollanda'da oynamış. Hollanda futbolunda yer almış ikizler. Eee 60'lara gideceğiz ama bu sefer Grot kardeşlerden Hank olanına birazcık daha ağırlıklı bir yakın markaj dinleyeceğiz. Yakın markaç. İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden bir başkası olan Hollanda'da. Ajax Futbol Kulübü, savaştan fazlasıyla yara alan bir takımdı. 1940'ta Almanların Hollanda'yı işgal ederek başladığı bu dönemde, Nazilerin Yahudi karşıtı propagandası da buna etkendi. Amsterdam'daki Yahudilerin sayısı fazlaydı ve Almanların öncelikle hedefleri bu şehir olmuştu. 1940-1945 arasını bu nedenle kötü geçiren Ajax için 1945-1954 arası yeniden yapılanma dönemiydi. Avusturyalı Karl Hummerbergen'in attığı ilk adımlara İngiliz Vic Buckingham farklı bir felsefe katarak total futbol için ilk tohumları ekti. 1959'da takımın kontrolünü ele alan teknik direktör, kulübe Stromfogels takımının Groth kardeşlerini kattı ilk olarak. Hank ve Seyes kardeşler soyadlarının manası gibi büyük katkılar yaparak 70'lerde dünyanın zirvesine oturan Ajax takımı için sağlam bir zemin hazırladı. CS'den 6 yaş küçük olan Hank, Schalke 04 ile oynanan maçta 3 gol atarak gol yollarında sorun yaşanmayacağının sinyalini daha ilk karşılaşmasında verdi. Ligde Nagbreda ile oynanan ve 3-0 biten maçta da yaptığı hat-trick bunun binlerce kişi önünde net bir kanıtı oldu. Buckingham'ın geldiği ilk sezonda takımı oturtmayı başardığı total futbol düşüncesiyle 3 yıllık şampiyonluk özlemi Hollanda'nın klasik derbisi De Klassieker'in de önemli maçlarından biri olacak. 5-1'lik Feyenoord galibiyetiyle giderildi. Henk 5-1'lik maçta da Meş'in yuvarlağı ağlarla buluştururken sezonda toplam 38 gol atarak kardeşi Seyes'ten 9 gol fazla ile gol kralı oldu. Ertesi de muhteşem performansını devam ettirir Henk ve 41 gol atarak takımına Feyenoord'un ardından ikincilikle ligi bitirmesine katkı yapar. Bir sezonda en çok gol atan Koen Dille'nin 2 gol ardında kalmıştır ancak sezon boyunca attığı 65 golle de bir başka rekorun sahibi olur. Gerd Müller ve Lionel Messi'nin çok konuşulan rekorlarını o çok daha önce kırmıştır. Grout, Ajax'daki güzel yıllarının ardından karşı tarafa Feyenoord'a geçmeye karar verir. O dönemin parasıyla 250.000 gulden karşılığında gittiği Feyenoord'da iki sezon geçirip bir şampiyonluk yaşar ve sonrasında Rinus Michels'in Ajax'ına 400.000 gulden karşılığında geri döner. Johan Cruyff, Wim Surbier ve Barry Hulshoff'lu genç kadroda takımda A1 rolünü üstlenir ve iki kez daha Hollanda şampiyonu olur. Ajax'ta 305 maçta 207 gol atarak kulüp tarihinde Siak Swart, Kees Kist, Tony van der Linden gibi isimler arasında önemli bir yer edinen oyuncu, parçası olduğu Hollanda milli takımında Polonya'ya karşı oynanan bir maçta dizine aldığı darbe sonrası sakatlanıp futbolu 1969 yılında bırakmak zorunda kalmıştır. Yakın Marcaş Evet, Libero'nun son düzlüğüne girdik. Volkan, emeğine sağlık diyelim. Bizi Hollanda mazi, mazisine götürdün. <gülüyor> evet, Hilmi ile beraber odaydık. İlmi senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bu ayaksı bulmak kolay değil bu zamanlarda. Yok işte, bu kadar e yani. <gülüyor> Devam et, bir dahakine Kroef programı yaparız. Olur, yaparız. Evet. E Çok kısa bir şey anlatayım mı? Çok kısa. Çok kısa var kısa. mı haktımız Hadi, var, var. Kuzenim Hollandalı, Amsterdam Üniversitesi'nde okurken bir yaz geldiğinde şey dedi... Ya dedi Deniz Berkamp bizim bölümde dedi. Nasıl yani dedim ben. Ama şu sıralar darmadağınlık geziyor. Çünkü kız arkadaşı onu öyle bir salladı ki dedi. Bu Deniz Berkamp Ayaks'ın... E... Bildiğimiz Ayaks'ın Deniz Berkamp bu. <gülüyor> evet Hollandalık güzel bir şeymiş diye bitirelim. <gülüyor> ee, Ayaks konuştuk. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Şerten ve İsmail Başöz.